Muazzez kubbinler, muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizlere ferdi anlamda, içtimai manada ödevler yüklemiştir. Namaz kılacağım, kendimiz için yaşayacağım. Ama aynı zamanda etrafımızda, çevremizde yaşayan insanlar için de var olmayı bize terkin edecek Kur'an. Bizlere başkaları için yaşamayı anlatırken de son tahlilde yine buyuracak ki min hayrin Başkaları adına verdiğiniz her şey yine sizindir, sizin içindir. İnsanoğlu sahip olduğu şeyleri başkalarıyla paylaşmaktan imtina eder, istinti af eder. Zor gelir ona verme. Onun için kainatın sahibi, aslında verdiklerini sizin adınızadır. Ahirette bulacaksınız. Onlar sizin karşınıza gelecekler. Verirken, yani sosyal bir Müslüman olurken, Kur'an-ı Kerimimize yaptığımız her şeyi, attığımız her adımı, iptida amadaâtilla sadece Allah Hazirecilerinin rızasını göstererek yapmayı bize terkine de. Selahaddin Eyyubi Hazretleri ölümüne kısa bir zaman kala ne kadar malı varsa hepsini tasavvuk eder. Mısır'da, Şam'da, Bağdat'ta mescitler, camiler, medreseler yaptırır. Fakat bunun içine riyah karışır diye birine kendinin adını koymaz da alimlerin, Allah'ın veli kullarının adını verir mescitlere. İbtiva amrâdâillâh bir Müslüman olmayı bize telkin eder İslam. Fakat sosyal bir Müslüman olurken verdiğimiz insanlar elinden tuttuğumuz biçarelerin kimliğini sormamayı da bize telkin eder. Hz. Mustafa aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki El-kalku kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ileyhi enfa'ahum bi'iya siyah da olsa, Müslüman da olsa, Musevi de olsa, bütün insanlar yeryüzünde yaşayanlar, Allah'ın Aleyhisselam'ın öğretilerine kulak verenler. Bugün dünyada olduğu gibi Paris'te sosyal hizmetler vardır. Belki Amerikan şehirlerinde aç gezen insanlar yoktur. Ama eğer İslam alemi şu dünyayı idare etmiş olsaydı sadece Avrupa ülkelerinde değil yeryüzünde yaşayan insanın nefes aldığı hiçbir yerde hiçbir noktada Hz. Mustafa Aleyhisselam bize böyle bir ufuk tayin etmişler Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bize vermeyi sosyal bir Müslüman olmayı terk ediyor fakat şeytan karşınıza dikilecek Ya'idukumun <Sessizlik> fakra size, sizi fakirlikle korkutacak Elimde avucunda bir şey kalmaz diyecek Çocukların aç kalacak diyecek Onlara da bir şey bırakacak, bırak diyecek Onun için Kur'an-ı Kerim Bizi şeytanın ufkundan çekiyor ve diyor ki وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِينَ Allah adına neler verdiyseniz Yarın kıyamete geldiğiniz zaman onları bulacaksınız Yani kendin için ayırdığın malı Eğer Allah yolunda verdiysen ahirette yine kendinin olacak o mal ashab-ı kiramı o kadar etkiler ki yüreklerin öyle kavrar ki bunları dinleyen Ebu tahta Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelir der ki ya Resulallah duydum ki Kur'an-ı Hakim'in sahibi kim Allah'a güzel bir boş verirse yarın kıyamet günü onu kat kat bulacak. Ewe haye min ya Allah kullarından boş mu istiyor Allah nasıl olur da kulundan boş ister ya Rasulallah diye sorunca Efendimiz Ali Aleyhisselatu vesselam buyurdu tahtağa Evet Allah kullarından yeryüzünde yaşayan aç fakir çare kulları adına bu işe ragu tahtadınca umdut yetekiy Allah. O halde uzat ellerini ey Allah'ım Resulü. Bil ki yediğiniz hurma bahçesi içinde olan malından başka hiçbir şey yok. Onu Allah'a veriyorum ya Resulallah. İnsanların yüreklerine giriyorsunuz. Onlara sosyal bir Müslüman olmayı anlatıyorsunuz. Ve Allah Resulü Kur'an-ı Hakim bu öğretileriyle bir dünya kuruyor yapılıyor bu öğretilerden hareketle. Süleymaniye'nin, Beyazıt'ın, Selimiye'nin arkasında bir iman vardı. Öyle mesitler yapıyoruz ki, bir çare bir Müslüman, kendine ayırdığı parayı her gün bir tarafa koyuyor. Sanki yedin diye kendini avutuyor. Sonra onları biriktiriyor. Onlarla bir de şunu vasiyet ediyor. Eğer yediklerinizden bir miktarını kenara koyarsanız onlarla işte böyle büyük mabetler bile yaparsınız. Hanlar yaptık biz bu ayetler ve harekette. Bir şehirden bir başka şehre Müslüman giderken insanlar seyahat ederken gelsinler hanların içerisinde kalsınlar. Kimse de onlardan para bul istemesin. Otellerin hisseline biz hamarla yürütmüşüz. Sadece Allah'ın rızasını kazanabilmek için fakir insanlar evleniyorlar. Fakat evleri yok. Evler yapmışız. Bağdat'ta, şu anda İstanbul'da, Anadolu'da evlenip de ev bulamayanlar gelsinler. Sadece Allah'ın rızası için onun içinde kalsınlar. Tabi diye vakıflar kurmuşuz. Çocuklar suya gittiler. Tescillerini doldurdular. Evlerine dönüyorlar. Oyuna daldılar. Düşürdüler, testileri kırdılar. Eve gitseler anneleri de babaları kızacak. Neden testi kırdınız diye zevadilere gelir çocuklar. Kırılan testinin parçalarını getirirler. Allah rızasını kazanmak için o çocuklar azar yemesin diye onlara testiler Kediler hediye eden vakıflar kurmuşuz. Kıta diye vakıflar kurmuşuz. Kediler yaşanır. Evde defa tutamaz hale gelirler. Evin sahipleri onları sokağa atarlar. Sokakta aç kalır kediler. Almışız onları. Kedilere bakan vakıflarda hayvanlara bile bakmışız. Şam'dan Medine'ye, Bağdat'tan Medine'ye Kahire'den Medine'ye uzanan yollarda büyük çöllere, insanı yutan çöllere derin kuyuları kazmışız, su kuyuları neden kazmışız? Misafirler geçerken susuzluktan telef olmasın diye, hayvanlar ölmesin diye, kuşlar telef Bir kadın bir kediyi evde hapsetti diye, aç bıraktı diye Allah namazına, Allah orucuna varmadan o kadını cehenneme sokacak bir kadın var. Çölde yürüyen bir kadın. Asi bir kadın. Allah'a ibadet etmeyen bir kadın. Çölde yürürken bu kadın bir köpek görür susuz. Ayakkabısını çıkarır kuyunun içine sarkar, suyu çıkarır, o hayvana verir. Allah'ın rahmetini galayana getirir. Bu rahmet o kadını cennete sokacak. Bunu duyunca ussuz bucaksız çöllere kuşlar, köpekler gelsin, su içsin diye su kuyuları kurmuşuz. Salihattin Eyyubi Hazretleri Şam'ı fethedince Şam'ın kale kapısının sağına ve soluna iki tane büyük küp yerleştirir. Karınlar, Şam'da yaşayan, yavrularını emziren, fakat süt bulamayan, şeker bulamayan anneler, zavallılar, biçareler, haftanın iki günü alsınlar mataralarını, gelsinler, o küplerin birinden süt alsınlar, birinden şeker alsınlar, birinden şeker evde onları bekleyen yavrularına sürüp şeker ikram diye şehirlerimizin çıkışlarına küpleri koymuşuz. Bir dünya, bir medeniyet inşa etmişiz. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ı kuran Hakimi yaşayan ehl-i imanın dünyasından onların dedelerimizin tarihinden size birkaç tane fotoğraf harz ettim. Şimdi bugüne bakın. Allah için veren sizler bir de bir buçuk milyarlık gelen fotoğrafa bakın. Bir tarafta göreceksiniz. Bir yerden başka bir yere intikal ederken yanında taşıdığı uçaklarla yatağını, su bardağını limuzinlerini götüren Göktelen dikmek için yarışanları göreceksiniz. Denizi doldurup göktelen dikenleri göreceksiniz. Paralarını Amerikan bankalarına yatıranları, Müslümanları aç, açlığa ve sefalete terk edenleri göreceksiniz. Karşı tarafta Sohani'de açlıktan yavrularını elleriyle toprağa koyan Müslüman anneleri göreceksiniz. Iki fotoğrafı şu hakikat çıkacak. Kardeşlerimiz Somali'ye gittiler. Oradan dönünce çok şey anlattılar. Fakat şu önemli dediler ki bizler yardım kuruluşları olarak Dadaf kampına gittiğimiz zaman bizi gören küçücük çocuklar Ahmetler, Fatmalar, Selmanlar, Süleymanlar dediler ki durun biz sizden. Ekmekten sudan önce, sudan önce doksileri istiyoruz. Doksu demek birkaç çalıyla bir yeri çevireceksiniz. Üzerine birkaç tane saç koyacaksınız. Çocukların Kur'an mektebine doks ediyorlar. Ekmekten, sudan önce Aşk onları toprağa düşürüyor ama Ebu gibi gibiler hani Ebu Zer Allah Resulü'ne yürürken Aleyhisselatu vesselama bakıyor ufukta künevazer diyor bu gelen Ebu Zer, aşıktan yıkılıyor ama imanıyla dimdik ayakta Sona gibi naş çocukları açlıktan yıkılıyorlar ama biz sizden ekmeğe biz sizden sudan daha önce çevirin çalıları, üzerine birkaç saç koyun. Kur'an mabedi istiyoruz sizden. Bizleri varlıkla, onları yoklukla imtihan ediyor. Ama galiba yoklukta sınananlar kazanıyorlar. Ve ey Somalili kardeşim, ben şu Kur'an'ı Allah Resulü Aleyhisselam'ın asalı gibi okusaydım, sen orada aç kalmayacaktın, sen bu halde olmayacaktın.